''Evimiz olmadığı için elektriklerimiz yok. Burada perişan olduk. Anne ve babalarımız burada bizim için bir yuva istiyorlar. O yüzden açlık grevine girdiler. Bir haftadır benim ve arkadaşlarımın saçlarına su değmedi. Bidonları güneşe bırakıp su ısıtmaya çalışıyoruz. Yemeği dışarıda kurulan taş ocaklarda yapıyoruz. Bir ev yemekleri çok istiyoruz. Her çocuk gibi biz de okumak istiyoruz. Parkımız vardı ama iki aydır kaldırdılar.'' Ee, bu sözler 11 yaşında BÇ'ye ait. BÇ bize bu notlarını Van'da Anadolu konteyner kentten iletiyor. Ee, evet yeni bir Söz Küçük'ün programıyla birlikteyiz. Ben Emre. Ee, programda da bana yardımcı olacak e, ablam diyeyim. Melda ablam yanımda. Ee, bu, e, bu hafta programımızda e, Van'da konteyner kentlerde yaşayan e, insanları e, grev yapılacağı aslında bu grevi konuşacağız biraz daha hani bu grev e, çocukları nasıl etkiliyor yani deprem hala devam ediyor aslında van'da e, telefon e, bağlantımız olacak e, isterseniz telefondaki konuklarımızla e, onları tanıyalım önce e, alo merhabalar e, merhabalar e, senarbe önce isterseniz sizi biraz tanıyalım ondan sonra işte lafı fazla uzatmadan konuya geçelim tamam ben sosyal ismeytursmaniyim Aynı zamanda Gündem Çocuk Derneği'nin üyesiyim ee, ve bu münasebet hem e, Van'daki konteyner kentlerinde ziyarete bulunup durumlarla ilgili gözlemler yaptık. Ee, evet ee. aslında e, biraz daha bu e, hani gözlemlerinizden diyeyim hani çünkü grev yapılıyor orada. E, bu e, grevin amacını e, biraz daha dinleyicilerimize aktarmak istiyorum. Bundan biraz bahsederseniz iyi olur. Şimdi şöyle bir durum var. Van'da yaşanan deprem iki yıl önce gerçekleşti ve o zamandan bu yana 34 konteyner kent kurulmuştu. Var olan konteyner kentler zamanla kaldırıldı. Yani son 5-6 ay içerisinde kaldırılmaya başlandı. Hani bunun da biraz gerekçesi Türkiye konutları vardı. Onlar teslim ediliyor diye. Artık insanların konut sorunu çözüldü diye bakılıyor. Fakat bir sürü insan Hani bir konteynerden çıkarılmak istenmesine rağmen herhangi bir alternatif sunulmuyor. Yani kalacakları bir yer yok. Ee, kendi imkanlarıyla yerleşecekleri bir e, yer yok. Dolayısıyla bu insanlar hani konteynerlardan e, çıkarılmak istendi fakat çıkamıyorlar. ve e, Çıkmamaları üzerine elektrikler kesildi üzerlerinden. Ve sular kesildi. Aslında suları kendi imkanlarıyla tekrardan Açtılar fakat hikaye yakındır. Ee, üç konteyner kente toplam 250 ailenin kaldığı konteyner kente elektrikler kesik. Aslında ben hani buradan şunu anlıyorum yani oradan insanları çıkartmak için aslında resmi bir belgeyle değil aslında onları zorunlu olarak oradan çıkmalarını sağlamak istiyorlar. Bunun içinde işte elektrik kesintisi, camileri ve parkları kaldırarak da bunu yapmak istiyorlar. Ben böyle anlıyorum aslında. Evet yani zaten onlarla görüştüğümüzde de onların bize böyle bir açıklaması oldu. Herhangi bize bir tebligat da bulunulmadı. Sadece çıkın dendi bize. Yani şifayan bize çıkın dendi. Fakat biz çıkacak imkanımız olmadığı için burada kalmak zorunda diyorlar. Evet. Ve gerçekten de hani durumları çok çok kötü. Yani o şartlarda imkanı olan birinin kalmasına inanmak için bir iki gün orada yaşamak gerekiyor herhalde. Aslında bu e, elektrik kesintileri de beraberinde e, sorunları da getiriyor. Yani işte Yemekler dışarıda e, taşlar üzerinde yapılıyor. Aslında bu hem e, hijyen açısından e, sıkıntılı e, hem evet. de bakıldığımız zaman e, onlar için bayağı zor bir şey olsa gerekir. Sadece taşlar dışarıda yapılması gibi bir sıkıntı yok. Aynı zamanda hani o, o ocakların yanması için çocuklar çöpeden kartonlar topluyorlar ya da başka yakılabilecek malzeme varsa çöplerden onları topluyorlar. Ve bu nedenden dolayı hastaneye giden birkaç gün ya da bir hafta yatan çocukların olduğunu biz tespit ettik. Hani işin bir boyutu bu. İşin bir başka boyutu mesela tezekler kullanılıyor. Bu zamanda köyden sağdan soldan insanlar tezekler topluyor. Ocağı yakmak için aynı zamanda bu Bunların üzerinde yemek yapılıyor Tabii ki yani her açıdan hem sağlığa hem çocukların durumuna çok ciddi olumsuz etkileri oluyor. Senar hoş geldin tekrar. Merhabalar. Şu an özellikle açlık grevinin devam ettiği ve konteynerlerden sözlü tahliyenin istendiği konteyner kentler Anadolu Tahirpaşa ve Kayacılı bir konteyner kentleri doğru mudur? Doğrudur, evet. Şu an e, hala insanların barınmakta olduğu üç konteyner kent var. Belirttiğiniz konteyner kentler. E, peki, aslında bu, bu konteyner kentlerde e, belki hani işte iki yıldır aslında iki yılda değil belki konteynerlere geçişte çünkü yani bildiğimiz kadarıyla çok hızlıca olamadı. Ee, önce e, kışın aslında en sert dönemini çadırlarda geçirip zaten e, depremzedeler oldukça geç bir dönemde konteynerlara yerleştirilebildi. Doğrudur. Ee, Yazlık çadırlarda kalanlar bile vardı uzun bir süre. Yani iki üç soğuk olmasına rağmen içeriye ısıtamadıkları durumlar oluyordu. Nevra Nevre dediğimiz sadece bir... ...odadan oluşan hı hı. E, yerler vardır... ...ve bunlar çok yetersiz e, yerler... ...yani şu an bizim konteyner dediğimiz yerler... ...bir de ortalama 25-30 metrekarelik yerler... ...ve e, bu kadarlık bir alanda... E, ...8 kişi, 9 kişi e, kalıyor. E, belki tekrar şeyin altını çizmekte yarar var... E, ...bir aileye bir konteyner verildi... ...ve ailenin aslında nüfusunun ne olduğu çok da... ...göz önüne alınmadı, doğrudur değil mi? Doğrudur, evet... Peki e, özellikle Anadolu Tahir Paşa ve Kaya Çelbi konteyner kentlerine yerleştirilen e, ve şu anda aslında halihazırda o konteyner kentlerde kalan e, aileler ve kişiler depremzedeler. E, acaba özellikle hani çünkü işte birçok defada şeyleri duyduk. İşte TOKİ konutları var. E, konutlara yerleşilebilir, şu yapılabilir, bu yapılabilir. E, özellikle aslında bu konteyner kentlerde durumun bu koşullara gelmesinin Temel sebebini senden duyabilir miyiz? Ya şimdi Şöyle bir sıkıntı var Hani bu depremden Sonraki durum Baz alınıyor hani o tokiler yapılıyor Ve insanlara çıkın deniyor fakat hani bu insanların Mağduriyeti depremle başlamış bir mağduriyet Değil ve Ama deprem sonrası koşulların Ciddi bir Etkisi var hayatlarına şöyle ki Yani Çoğu inşaatlarda daha önce işçi olarak çalışmış insanlar ...hani bu aileyi geçindiren insanlar... E, ...fakat... E, ...van'da hani inşaat ve emlak sektörü... ...şeyden sonra depremden sonra... ...çok ciddi bir... E, ...zarar gördü ve hala da toparlanabilmişti... ...hala esnaflar bile... E, ...iş yapamıyor ve... ...bu sıkıntılar varken o insanlar iş bulamıyor... ...dolayısıyla hani kendi imkanlarıyla... ...bir e, barınacak imkanları olmuyor... E, ...aynı zamanda... ...depremden önce hani... E, ...ailesinin... E, Ailesine e, ait olan ya da bir akrabasına yakınına ait olan bir yerde kira ödemeden kalanlar vardı. E, fakat e, onlar da depremden sonra hani o evler yıkıldığı için kiralık bir yere e, yerleşmek durumundalar. Fakat bu imkanları yok. E, sıkıntı şu ki bu insanların durumları e, görülmüyor. Hani sıkıntılarının ne olduğu çok anlaşılmıyor. Çünkü yapılan açıklamalarda bu insanların aslında... İhtiyaçlarını kendi İmkanlarıyla yani unuttur Evdir kendi imkanlarıyla Tutup yerleşebilecekleri belirtiliyor Ancak durum Yani var olan Gerçeklik benim gözlemlediğim gerçeklik Bundan çok uzak Aslında bunu yani Geçtiğimiz iki yılda maalesef çok konuştuk Bunu konuşuyor olmak evet. çok Ne hoş ne iyi ne Bizi bir yere taşıyor ama Zaten halihazırda hazırda olan bir yoksulluk ve yoksulluk Aslında depremle daha da açığa çıkmıştı ee, Van, evet. Van depremleri sürecinde. Ee, şu anda herhalde bu durumun en net göstergeleri belki birçoğumuzun hani iki yıl önce dediği onun üzerine hayatında bir sürü şeyler geçti. Çünkü biz de programa girmeden işte hani biz deprem sırasında Emre ile birlikteydik ve hani evet. e, Erivan'daydık çok hani başka bir vesileyle ve depremi başka bir taraftan hissetmiştik. Ama hani bizim evet. hayatı şey konuştuk... ...aslında gündelik hayatımızda ne kadar çok şey değişti... ...kendi kişisel hayatlarımızda... ...işte belki işte ist, İstanbul'da, Ankara'da... ...ya da Türkiye'nin başka bir şehrinde yaşayan birinin hayatında ama... E, ...şey gerçeğini biz de... ...şu an mesela bir kez daha fark ettik konuşurken... E, ...aslında iki yıldır bu insanlar... E, ...geçici konutlarda yaşamlarını sürdürmeye çalışıyorlar. Çok zor evet. koşullardalar, kış koşul... ...yani iki kış geçti... ...üçüncü kışa giriliyor... E, ...üç yaz geçirdiler ve hani... De mevsimsel olarak iklimsel olarak da zaten aslında bunların her biri zaten bölge için yeterince zorlayıcı. Aslında ben de bir şey söyleyeyim burada yani işte Erivan'dayken biz de depremi hissetmiştik ee, ve evet. o, yan, o zamandan bu zamana e, iki sene geçti e, ve e, düşünüyorum hani işte iki senedir insanlar o işte konteyner kentlerde kalıyor. E, bu işte aslında konteyner kentlerde yaşamak aslında hani bir e, zorluk ama e, şu evet. anda kış geliyor ve o insanlar oradan da çıkartılmak isteniliyor. E, depremden yani, var olan şartları da çok e, hani <gülüyor> açıkça belirtmek gerekirse hani insanlar e, konteynerlarda kalıyor ama o konteynerlarda elektrik yok, elektrik <gülüyor> e, e, olmayınca e, su ısıtılamıyor, banyo yapılamıyor ve Van'da son 2-3 gündür havalar inanılmaz soğudu. Evlerde hı hı. artık sobalar yakılıyor. Kombi varsa kombi açılıyor. E, fakat e, dün gözlemlediğim bir durumu size aktarayım. E, bir depremde de konteynerını e, dışarıda yaktı. Fakat artık e, içindekilerin közü haline geldiği sobayı içeri getiriyor. Ve e, altı çocuklu e, ailesi ve eşi o sobayla ısınıyor orada. Ancak hani o sobadan çıkan duman, zehir ve elbette yani bir yarın öbür gün Van'da çadır yangınlarında ölen insanların durumu gibi haberler duymak da söz konusu olabilecek. Çünkü mağduriyet çok fazla insanların durumu çok kötü yani bir de konteynerden çıkın deniyor insanların imkanı olsa o şartlarda yani yaşamayı zaten kabul etmezler. Aslında bu bir yandan da bölgedeki yani bu üç konteyner kentte yaşayan 500'ün üzerindeki çocuğun da yaşamını tehdit ediyor. Gündem çocuğun evet. da bu konuda hazırladığı rapor üzerinden hani raporu okuduğumuzda baktığımızdaki rapora gündem çocuk nokta ork adresinden ulaşılabilir. Yetişkinler için bir mağduriyet ancak bu mağduriyeti belki iki ile üçle çarparak durum çocuklara yansıyor. Doğrudur. Aynen belirttiğiniz gibi şöyle bir durum aktarayım. Yani hala e, raporun çalışmalarına devam ediyoruz ve kapsamlı bir rapor yakında depremin ikinci yılı vesilesiyle kamuyla paylaşacağız. E, yani gözlemlerimden bazılarını aktarayım istiyorsanız Lütfen. çok daha e, netleştirir durumu. Mesela bir Tahirpaşa konteyner kentinde pardon konteyner kentinde 8 aylık e, bir bebek e, 2 aydır elektriksiz. Bir ortamda yaşıyor ee, ve enfeksiyon kaptığı için ishal ve e, sağlık durumu çok kötü. Aynı zamanda 3 tane kardeşi var e, ve eşi e, kocası tarafından terk edilmiş. Yani e, bir kadın 3 çocuk 4 çocuk bir evdeler ve evin e, evdeki 12 yaşındaki çocuk aileyi lokantada başka yerlerde çalışarak geçindiriyor. Yani, e, konteynerda kalanların durumu aslında e, buna benzer yani duyduğumuz hikayelerin çoğu e, bu hikaye benzer hikaye belki bu kadar e, mağduriyet ifade etmiyor resmi ama e, hemen hepsinde yani bir e, mecburiyetten dolayı orada kalma hikayesi var e, ve anlattıklarında bunu e, çok kariflemiyoruz çünkü anlattıkları var olan koşulları yetiyor hatta dün ben gittiğim bir konteynerden e, kovuluyordun çünkü İnsanlar e, sürekli birilerinin gelip e, onları dinlemesinden, not almasından ama sonra hayatlarında bir değişiklik olmasından işte mağduriyetleri var mı yok mu sürekli bu tür sorularla karşılaşmaktan e, çok rahatsız da oluyorlar. E, hani halimiz ortada zaten açın bakın işte ev burası yer, yaşadığımız yer burası e, bizim bir şey söylememize gerek yok zaten durum her şeyi e, ortaya koyuyor diye tepki gösterenler oluyor. Ee, mesela Tayyip Paşa konteyner kentinde şöyle bir durum var aynı zamanda. Bu e, konteyner kentteki fiziksel koşullar çok sağlıksız. E, belki Twitter hesabımız üzerinden yani başka e, bu çalışma ile ilgili Twitter hesabı e, olursa onu da paylaşabiliriz. E, Hemen oradaki... belki söylemekte fayda var Twitter hesabını. Van'da deprem evet. sürüyor e, adresinden <gülüyor> aslında e, konteyner kentlerde olan şu an yaşanan durumla ilgili gelişmeleri hem dinleyicilerimizin hem de Twitter takipçilerinin yakından izlemesi mümkün olacak. Evet yani o, o konteyner kentteki durum şöyleydi yani bir yol seviyesinden çok alçakta bir konteyner kent ve kirli suyla dolmuş çoğu konteynerin etrafı ve bu sebepten dolayı çocuklar hani ailelerinin muhtemelen getirdiği tekerlekler üzerinden e, konteynerlerden e, geçişi sağlıyorlar. Ve, e, bir oyun olarak yani çocuk halleri de orada oynuyorlar. Fakat yani e, her gün hastaneye kaldırılan çocuklar oluyor. E, insanların sıkıntıları, sorunları çok dikkate alınmadığı için e, mağduriyetleri de giderilmiyor. Örneğin e, hasta e, depremzedeler var konteynerlarda kalan. Oksijen makinesine bağlı olan insanlar var mesela. Fakat e, elektrikler kesik olduğu için bu ee, cihazı kullanamıyor, tedavi siyasiyor. Ben aslında ee, aynı. Heh, buyurun. Ee, siz devam edin isterseniz. Ee, aynı zamanda e, e, yani daha doğmamış çocukların yani bebek bile diyemeyeceğimiz e, durumda olanların bile mağduriyeti var. Mesela bizim Anadolu konteyner Kenti'nde yaptığımız bir gözlem vardı. Bu Konteniyer Kenti. E, Hamile olan bir kadın Karanlık korkusu var aynı zamanda ee, Gece karanlık oluyor Eşe her zaman yanında olamıyor i̇şte Bir akşam yanında olmadığından dolayı e, Uyandığında çok korkuyor ve e, Çocuğunu düşürüyor Hatta hastanede e, bunun Kadına depremden Yani stresten dolayı Kaygılı durumdan dolayı çocuğun düşürdüğüne dair Rapor da veriliyor Hani böyle hikayeler yaşanıyor Fakat bu hikayeler e, e, Çok e, anlatılmadığı için e, imkanlar belki yok belki başka sebepler belki seslerini duyuramıyorlar. Bu hikayeler çok duymuyor dışarıdan. Evet aslında ben bu hani e, hikayeleri de aslında hani çıkardığınız raporda e, okuma fırsatım oldu. Yani e, çocukların da e, söylemek istedikleri de bunları hani, de söylediklerinize çok yakın yani. E, halleri evet. durumları çok e, zor aslında acı yani düşünüldüğü zaman. Ben bir de bu çocukların işte eğitim sorununa değinmek istiyorum. Yani oradaki okullar aslında bu çocukları da almak istemiyorlar. Hani ikametgah, geçici ikametgah olarak o konteyner kentte gösterilmediği için bunun hakkında biraz konuşalım istiyorum. Şöyle bir durum söz konusu. Yani az önce de belirttiğimiz sebeplerden ötürü yani bu insanların konteynerlardan çıkarılmaya zorlanması... Ee, hususunda hani gereken e, yetine çaba e, iyi bir şekilde gösterildiği için e, onların okula da hani kaydı e, çok makul görünmüyor. Şöyle ki hani okula eee kaydedersek zaten hani orada kalmaya devam eder. Hani biz ona da orada kabul etmiş oluruz gibi bir mantık söz konusu. Dolayısıyla geçen sene hani misafir e, öğrenci uygulaması kapsamında bu öğrenciler e, yakın yatan okullara kaydedilirken e, bu sene e, o uygulama e, hayata geçirilmedi. Ee, şöyle bir şey oldu yani ilk zamanlar hiçbir öğrenci hemen hemen yakındaki okullara kabul edilmedi ancak hem eğitim senin e, burada yaptığı bir çalışma oldu Van Şubesi'nin. E, aynı zamanda e, basına yansıyan diğer sorunlardan dolayı işte e, ilgili siyaset okul örgütlerinin çalışmalarından dolayı e, Mide eğitim bu konuda bir geri adım atmış durumda aslında çünkü çocukların okula kayıtları falan e, şu an biraz daha iyi daha çocuk, fazla çocuk şu an kaydediliyor okullara. E, fakat hala okula devam etmeyen çocuklar var. Hem bu şartlar altında okula devam edebilecek çocukların e, ders veriminden, hani diğer öğrencilerle aynı şartlarda e, bir eğitim hakkında faydalanmasından söz edemeyiz. Hı hı. E, dün ziyaret ettiğim yerde mesela bir seviş öğrencisi, bir e, genç vardı. Gittiğimiz konteynerden o soğuk havada ders çalışmaya çalışıyordu ama yani şartlar imkansız. Yani ne derse oda kalmasına imkan veriyordu, ne de doğru düzgün e, okuduğunu anlayabilmesini. Hmm. E, böyle sıkıntılar var. Yani yansımıyor ama hani insanların e, hayatları e, kötü, bu. yaşadıkları koşullar kötü. Buna rağmen yani şey mantığı var. Hani hala ihtiyaçları olduğu fakat bir şekilde devletten ev almak istedikleri için böyle yaptığını düşünen bir zihniyet var. Fakat onların hani talebi bazılarının talebi daha makul Yani ev bile istemek sadece bizim başımıza sokabileceğimiz bir yer olsun. Yani bu konteynerlarda bir seyredik vereceğim. Biraz daha dayanalım diyenler var. Prefabrik ev yapılsın diyenler var. Hani Türkiye'nin kontrolları bize verilsin diyen çok az. Çünkü şunu belirtiyorlar. Hani çok bize verirse bile hani taksitlerini bir tarafa bırakalım. Biz onun aidatlarını bile ödeyebilecek durumda değiliz. Yani oradaki, yani ben şunu anlıyorum. Oradaki insanlar aslında e, bir işte kendilerine ev sağlanması değil. Hani kalıcı olarak belki bir iş e, sağlanması da olabilir. Çünkü e, Doğrudur, evet. devlet bunu hani bu insanlara hani 6 aylık yardım e, işte... E, maaş bağlamak istiyor fakat bu insanlar istemiyor hani çünkü e, bu durumdan da kötü bir durumda olabiliriz diye yani e, bunu söyleyen bir insan aslında sadece işte e, devamlı bir iş istiyor olabilir hani hmm, öyle ee, aslında... e şöyle bir durum var e, e, kira yardımı devlet vereceğini falan söyledi hani 6 aylık kira yardımı e, yapacağız ha gerçi bazı kon kentlerde sadece e, birkaç ay diye bunu ifade etmişler ancak bazılarında işte altı'aya kadar hani bu kira yardımını vereceklerini belirtmişler aynı zamanda hani daha önce işkur aracılığıyla işe eleştirelim işine devam edebilmesinin sağlanabileceği belirtildi şöyle bir itirazları var biz bu birkaç ayda kira yardımını aldık Tamam ondan sonra ne yapacağız hı hı. hani bir iki ay kaldık bir üç ay kaldık ya da altı ay kaldık yani bizim şartlarımızda bir değişiklik yok. Yani çoğu dediğim gibi inşaatlarda çalışan insanlar ve inşaat sektörü burada yani yok artık. Eski imkanlar yok. Eski iş alanı yok. O yüzden de bu imkanlar yok. Ve dolayısıyla 6 ay sonrası için hani bu insanların hayatının değişmesi için bir mucize beklemek gerekiyor. Onlar da bu mucize olmayacağını bildikleri için de bu son e, teklifleri sıcak bakmıyorlar. Karşı çıkıyorlar. E, aslında konteyner kentlerin durumuyla ilgili de. şöyle bir ayrıntı verelim. Yani iki konteyner kenti açlık krevi falan yok. Sadece birinde var. Hı hı. Bu açlık krevinin devam ettiği konteyner kenti 110 ailenin e, kaldığını düşünüyoruz. E, diğer ikisinde ise e, 80 ailenin kaldığını biliyoruz. Fakat aslında diğer ikisindeki durum daha e, neredeyse hani filiksel açıdan bazı diğer sebeplerden dolayı daha kötü olduğunu söyleyebiliriz. E, fakat e, Anadolu'da yani bu açıklığını sürdüğü konteynırda daha fazla e, dikkat çekilildiği için durumlarını, oradaki durum daha fazla yani sürdüğü taraftaki e, durum da en az onun kadar vaym olmasına rağmen çok da e, yansımıyor. E, aslında... Böyle bir durum da var. Evet aslında Buyurun. biz de az sonra Ali Ahi ile Anadolu Konteyner Kent Sözcüsü ile bu konuyu evet. değerlendireceğiz. Ali Bey ile de konuşabilmek ve aslında eğer ki çocuklar okula giden çocuklar okullarından döndülerse çocukların da görüşlerine yer verebilmek için Senar sana çok teşekkür ediyoruz. Ben de size teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Ee, eklemek istediğim bir şey var mı? Yani çocukların durumuna ilişkin aslında çok fazla başlık var. Özellikle depremden sonra hiçbir psikososyal destek sağlanmamış olması, oldukça ee, fazla evet. çocuğun e, hala depremin etkilerini yaşıyor olmaları. E, belki yani bunu tekrar depremin yani, ikinci yılı raporunda e, seninle ve gündem çocukla konuşuruz. Tamam. Biz bunu zaten raporumuza detaylı işleyeceğiz. Yani, Anlatılması gereken çok şey var ama hani imkanlar, ve zaman kısıtlaması nedeniyle dediğiniz gibi belki ...raporla başka bir vesileyle tekrar bunları paylaşırız. Ee, yayınımıza katıldığın için çok size. teşekkürler. E, ayrıca rapor için ve oradan e, aktardığım bilgiler için de çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. İyi, iyi yayınlar. Kolay gelsin. Teşekkürler. Ee, şimdi e, Anadolu Konteyner Kent'ten Van'dan Ali Ahi ile görüşeceğiz. E, Ali Bey, YİN, e, oradaki şu an hani hem genel durumu hem... Konteyner e, Kent'in sözcüsü olarak aslında iç, içinde bulundukları açlık grevi sürecini, e, birebir orada neler olduğunu aktaracak. E, kendisi birazdan hatta olacak e, ve e, konuşabiliyorsak aslında çocuklarla da konuşmak isteyeceğiz. Belki e, bu arada da gündem çocuk raporundan birkaç tane daha çocuk görüşünü e, sizlere aktarmak anlamlı olabilir e, demin konuştuğumuz konuyla ilgili aslında e, ZT 8 yaşında şöyle söylüyor. Ben akşam korkular içinde yatıyorum. Akşam kalkıp bağırıyorum. Deprem olacak diye içimde bir korku oluyor. O yüzden psikolojim iyi değil. E, yine ZT şöyle devam ediyor. Akşam uykudan kalkıyorum, korkuyorum. Abim elektrik olmadığı için kolunu kırdı. E, akşam su içmek için kalktı. Karanlık olduğu için önünü göremeyip kolunu çarptı. Evet, şey Ali Ahi de aslında e, şu an telefonumuza bağlandı Merhaba e, Merhaba e, Ali Bey süremiz az kaldı isterseniz hemen e, Konuya girelim e, oradaki çocuklar hakkında biraz e, aslında <gülüyor> onlar üstüne konuşalım istiyorum Tabii ki e, e, Siz Anlatın isterseniz hani orada işte çocuklar ne durumda çünkü e, biz programın geri kalan kısmında da konuşmuştuk. İşte e, zor şartlar var e, orada aile şiddet işte grev falan var. Hani bu çocukların aslında psikolojileri de e, çok iyi bir durumda değil. Yani aslında ne durumdalar ben onları öğrenmek istiyorum biraz daha. E, ve siz nasılsınız aslında hani e, konumuz tabii ki bizim gündemimiz çocuk e, ama önce siz nasılsınız diye başlayalım. E, tabii ki. Ee, öncelikle herkese merhabalar diliyorum. Ee, iyi ayınlar diliyorum sizlere. Şimdi e, bugün e, açlık grevinin 42. 42. günündeyiz. E, ve elektriklerimizin de kesildiği 50. gün. 50 gündür burada karanlıktayız. E, şehrin göbeğinde, ışıksız e, bir şekilde, soğuk havada, e, karanlıkta bekliyoruz. E, i̇şin açısı sağlık durumumuz çok iyi değil. Psikolojik anlamda da çok iyi değiliz. Aileler psikolojik çökmüşler. Ee, özellikle aile içi şiddet has ee, işte boşanmaya varan, efendim efendim çok daha kötü durumda olan bilmiyorum şu anda e radyoza bunu anlatmam uygun olur mu? E çok e kötü durumda olan ailelerimiz var. E Mesela biz kadınlara yönelik bir çalışma yaptık. Tek tek kadınları aldık ve kendilerine görüştük. Ve kendilerinin %90'ı şu anda maddi sıkıntıların aile içerisinde yaratmış olduğu travmadan bahsediyorlar. ve Dolayısıyla bu direktmen tabii çocukları da etkiliyor. Şimdi çocuklarımız... İlk iki hafta okula alınmadı. Kalıcı bir ikametgahımız olmadığı için yakın okullar çocukları almadılar. Hı hı. E, ailelerin de maddi imkanı olmadığı için e, tabi uzak okullara gönderemiyorlardı. Servis tutamıyorlardı. E, i̇lk iki haftanın sonunda e, sesimizin de yükselmesiyle biraz belki de medya aracılığıyla sesimizi yükledi, yükselttik. Biraz sesimiz duyulduktan sonra e, valinin talimatıyla Çocuklar yakın okullara alınmaya başlandı. Ancak e, çocuklarımız bu defa okullara alınırken de e, adeta ikinci sınıf muamelesi gördüler. Yani zengin, fakir ayrımı şeklinde. E, çok kötü şekilde azarlandılar. Birçoğu şikayetlerle geldiler. İşte e, okul izlenicilerinin özellikle çocuklar üzerinde e, yaratmış olduğu bir baskı vardı. İşte e, siz nasıl olsa bir süre sonra oradan çıkıp gideceksiniz. Sizler e, fakir çocuklarsınız. Bu e, Kıyafetleriniz, hani biliyorsunuz bu e, bunla ilgili bir düzenleme oldu. Artık <gülüyor> kıyafet serbestsi var. Evet. E, kıyafetleriniz uygun değil. Eğer e, belirlenit Allah yollaşsa e, ya da yetiştiremiyorlarsa okula gönderemiyorlarsa göndermeyin silentsi şeklinde. Bunu da tabii biz artık e, uğraştık bir şekilde düzeltmeye çalıştık. E, özellikle tabii e, işin en önemli kısmı çocukların okuldan. Döndükten sonraki kısmıdır. Yani eve geldikten sonraki kısmıdır. Ee, özellikle çocuklar akşamları ders çalışamıyorlar Karamuz'da. <gülüyor> Çünkü e, mum ışığında ders çalışmak zorunda kalıyorlar. Ee, artı yemek yapılamıyor mesela şu an. Ee, pişirilemiyor ee, Sıcak bir çay içemiyorlar örneğin. Ee, yeterince işlerini bileyim beslenemiyorlar, banyo yapamıyorlar. Ee, bunlar da çocukları ciddi anlamda e, psikolojilerini bozmuş. Ee, tabii bu çocukların biz işin açıkçası şu an e, geleceğinden de pek fazla da umutlu değiliz yani böyle giderse. E, çünkü zor şartlarda büyüyen bir çocuğun ve hele hele e, bir de depremi atlatan bir çocuğun, e, ilerleyen dönemlerde e, bu psikolojiyi atlatabilmesi e, çok da e, kolay ol, e, olmaz. Daha önce işte Türkiye'de e, olan Depremlerden çıkarılan defter var, işte örnekler var. Ee, bunun gibi ve e, biz de gerçekten, e, mesela çocuklarımızın özellikle çocuklarımıza sağlık durumları da pek fazla iyi değil. Örneğin e, bölgemizi biliyorsunuz, e, soğuk havalar burada erken başlıyor. Hm, demiştin hala. Konuştuk. Evet, artık karla düşmek üzere. E, akşamları gerçekten ısınmaları çok zor. Şu anda ısınabilecek bir şey de yok ancak bir iki battaniye fazla e, üstlerini örterek o şekilde ısınmaya çalışıyorlar. Bu da tabii çözüm değil. Evet. Özellikle 21 metrekarelik bir e, konteynerde e, 8-9 hatta 10 nüfusun yaşadığını düşünecek olursanız bu da e, ciddi anlamda sıkıntılar yarattırıyor. E, özellikle daha önce e, bu konteyner kentte var olan sosyal alanlarımızın özellikle kaldırılması da e, ciddi anlamda sıkıntılar yarattı. Örneğin bizim dördüncü sınıfa kadar burada okulumuz vardı. Hı hı. E, kreşimiz vardı, ana sınıfımız vardı. Ama e, şu an bunlar kaldırıldı. Bunların tamamı kaldırıldı. Ee, e, o çocuk oyun parklarımız vardı. Etikçipane vardı. E, Kur'an kursu vardı. Çam'imiz vardı. Gençlik merkezi vardı. Bunların tamamı kaldırıldı. En elektrikler kesildi ve e, artık Tamamen evet. yani bir mahremiyet bölgesinde yaşıyoruz diyebiliriz. Ee, Ali Bey e, aslında e, vaktimiz e, keşke el verseydi. Önümüzdeki hafta e, umalım ki e, çocukların da görüşlerine yer verelim. Biz biraz rapordan aslında çocukların görüşlerine yer vermeye çalıştık. E, maalesef diyeceğim süremizin sonuna geldik. E, sizden çok kıymetli, çok hızlıca çok kıymetli, e, çok önemli bilgiler aldık. Çok önlenebilir şeylerden bahsediyorsunuz. Umarım e, bu kısa programda birileri duymuştur deyip çok teşekkür ediyoruz katılımınız evet, için. Evet, biz de çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim iyi yayınlar, sağ olun. Teşekkürler. Teşekkürler. Ee, bir Söz Küçük'ün programının daha da. sonuna geldik <gülüyor> diyelim. <gülüyor> evet, ee, ee, bu haftaki programımız da bu kadar. Aslında e, bir nebze de olsa oradaki e, insanların, çocukların e, sesini size duyurabildiysek ne mutlu bize değil. İyi haftalar. Görüşmek üzere.